İsmi Sübhane ve eni şeyin illa yüsbih Hamdi, Aziz kardeşlerim. Yakınınızda bulunmakla çok bahtiyarım. Sizin hayalinizle ara sıra konuşurum, müteselli olurum. Biliniz ki mümkün olsaydı bütün sıkıntılarınızı kemale iftihar ve sevinçle çekerdim. Ben sizin yüzünüzden İsparta'yı ve havalisini taşı ile toprağı ile seviyorum. Hatta diyorum ve resmen de diyeceğim. İsparta hükümeti bana ceza verse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 halleriyle ispat ediyorlar. Evet Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler deyip metinane bu fani zahmetleri bâkî rahmetlere tebdile çalışıyorlar. Cenâbu Erhamur Rahîm'in onların emsallerini çoğaltsın, bu vatana medar-ı şeref ve saadet yapsın ve onları da Cennetül Firdevs'te saadet-i ebediyeye mazhar eylesin. Amin. Said Nursi. Bismihi sübhâne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 bu defaki küçük müdafatımda demiştim. Risale-i Nur'daki şefkat, hakikat, hak bizi siyasetten men etmiş. Çünkü masumlar belaya düşerler, onlara zulmetmiş oluruz. Bazı zatlar bunun izahını istediler. Ben de dedim. Şimdiki fırtınalı asırda gaddar medeniyetten neş'et eden hodgamlık ve asabiyet-i unsuriye ve umumi harpten gelen istibdadat-ı askeriye ve dalaletten çıkan merhametsizlik cihetinde öyle bir eşeddi zulüm ve eşeddi istibdadat meydan almış ki ehli hak hakkını kuvvet-i maddiye ile müdafaa etse ya eşeddi zulüm ile tarafkirlik bahanesiyle çok bir icareleri yakacak o halette o da azlam olacak veyahut mağlup kalacak çünkü hissiyatla hareket ve taarruz eden insanlar bir iki adamın hatası ile 20-30 adamı adi bahanelerle vurur perişan eder eğer ehli hak hak ve adalet yolunda yalnız vuranı vursa 30 zayiata mukabil yalnız biri kazanır mağlup vaziyetinde kalır eğer mukabeleyi bilmisil kaide-i zalimanesiyle o ehli hak dahi birikinin hatasıyla 20 30 biçareleri esseler o vakit hak namına dehşetli bir haksızlık ederler işte Kur'an'ın emriyle gayet şiddetle ve nefretle siyasetten ve idareye karışmaktan kaçındığımızın hakiki hikmeti ve sebebi budur. Yoksa bizde öyle bir hak kuvveti var ki, hakkımızı tam ve mükemmel müdafaa edebilirdik. Hem madem her şey geçici ve fanidir ve ölüm ölmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor ve zahmet ise rahmete kalboluyor. oluyor, elbette biz sabır ve şükürle tevekkül edip süküt ederiz. Zor ile İcbar ile sükûtumuzu bozdurmak ise insafa, adalete, gayreti vataniyeye ve hamiyeti milliyeye bütün bütün zıttır, muhaliftir. Hülasay kelam, ehl-i hükümetin ve ehl-i siyasetin ve ehl-i idarenin ve inzibatın ve adliye ve zabıtanın bizimle uğraşacak hiçbir işleri yoktur. Olsa olsa dünyada hiçbir hükümetin müdafa edemediği ve aklı başında hiçbir insanın hoşlanmadığı küfür mutlak ve dehşetli bir taunu beşeri ve maddi yünlükten gelen zındıkanın taassubu bir kısım gizli zındıklar şeytanetiyle bazı resmi memurları aldatarak evhamlandırıp aleyhimize sevk etmek var. Biz de deriz, değil böyle birkaç vehamı belki dünyayı aleyhimize sevk etseler Kur'an'ın kuvvetiyle, Allah'ın inayetiyle kaçmayız. O irtidatkar küfrü mutlaka ve o zındıkaya teslimi silah etmeyiz. Sayit Nursi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 ve o mesleğin istimalatını göstermek. Ve saniyen, o mesleğin erkanlarının ve müntesibininin kusuratlarını teşhir etmek. Ve salisen, maddiyyun felsefesinin ve medeniyetinin cazibedar sefahet ve uyutucu lezzetli zehirleriyle ifsad etmekle, mabeyinlerinde tesanüdü kırmak ve üstatlarını ihanetlerle çürütmek ve mesleklerini fennin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 bu eski ve yeni iki medrese Yusufiye'deki şiddetli imtihanda sarsılmayan ve dersinden vazgeçmeyen ve yakıcı çorbadan ağızları yandığı halde talebeliğini bırakmayan ve bu kadar tehacüme karşı kuvve-i maneviyesi kırılmayan zatları, ehl hakikat ve nesle ati alkışlayacakları gibi, melaike ve ruhaniler dahi alkışlıyorlar, diye kanaatım var. Fakat içinizde hastalıklı ve nazik ve fakirler bulunmasıyla maddi sıkıntı ziyadedir. Ve buna karşı da her biriniz her birisine birer tesellici ve ahlakta ve sabırda birer numune-i imtisal ve tesanüt ve taltifte birer şefkatli kardeş ve ders müzakeresinde birer zeki muhatap ve mücip ve güzel seciyelerin inikasında birer ayna olmanız o maddi sıkıntıları hiçe indirir diye düşünüp Ruhumdan ziyade sevdiğim sizler hakkında teselli buluyorum. 120 yaşında bulunan Mevlana Halid'in cübbesini size bir gün göndereceğim. O zat onu bana giydirdiği gibi ben de onun namına sizin her birinize teberrüken giydirmek için hangi vakit isterseniz göndereceğim. Sayit Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim. Kaderi ilahi adaleti bizleri Denizli Medrese Yusufiyesine sevk etmesinin bir hikmeti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 Buradaki ehli dünyanın bizi konuşmaktan ve temastan menleri zarar vermiyor. Lisan hal, lisanı kalden daha kuvvetli ve tesirli konuşuyor. Madem hapse girmek terbiye içindir, milleti seviyorlarsa mahpusları Risale-i Nur şakikleriyle görüştürsünler. Ta bir ayda belki bir günde, bir seneden ziyade terbiye alsınlar. Hem millete ve vatana, hem kendi istikballerine ve ahiretine menfaatli birer insan olsunlar.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 Şahsî makamlar ve hüsnuzanların ilave ettikleri meziyetler böyle dağdağalı, sarsıntılı hallerde hüsnuzanlarını kırmakla muhabbetleri azalır ve meziyet sahibi dahi onların nazarlarında mevkini muhafaza etmek için tasannu'a ve tekellüfe ve sıkıntılı vakara mecburiyet hisseder. İşte hatsiz şükür olsun ki bizler böyle soğuk tekellüflere muhtaç olmuyoruz. Sait Nursi Kardeşlerim Gerçi bu vaziyet, hem muvâfıka ve bir kısım memurlara, Risale-i Nura karşı bir çekinmek, bir ürkmek vermiş. Fakat bütün muhaliflerde ve dindarlarda ve kadar memurlarda bir dikkat, bir iştiyak uyandırıyor. Merak etmeyiniz, onurlar parlayacaklar. Said Nursi Aziz kardeşlerim, ben tahmin ediyorum ki, hakiki ve en son müdafâ namemiz, denizle hapsinin meyvesi olan Risalecik olacak.